Tohumda NASA'da Ekolojik Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Bu da Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ekibi hazırlayıp sunuyor programı. Ben dernek adına Bora Kavatepe. Programa geçmeden önce bu haftaki programımızın destekçisi Erem Örse. Tekrar teşekkür ediyoruz programa katkılarından dolayı. Yaklaşık iki hafta önce Türkiye'de son dönemde yaşadığımız çevre ve hatta yaşam hakkı ihlallerine bir yenisi daha eklendi. Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Girce köyünde aslında bir ağaç katliamı denebilecek bir olayla karşılaştık. Orada bir şirketin yapma aşamasında olduğu bir termik santral ve maden projesi dahilinde kamusallaştırmaya çalışılan ancak köylülerin köylülere ait olan bir arazideki zeytin ağaçları dozerlerle deyim yerinde ise katledildi. Bu ana akım medyada da yer buldu. Ancak incelemelere baktığımızda genelde olayın hukuki boyutunun daha fazla ele alındığını gördük ve biz aslında Buğday Derneği olarak bu konunun, bu Yırca konusunun bizim önümüze gelmesine neden olan ekonomik nedenlerin de biraz araştırılması gerektiğine inanıyoruz. O yüzden bugün bir stüdyo konuğumuz var, Yırca'daki zeytini ve aslında bu zeytinlerin değerini, bunun ekonomi politiğini konuşmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği ve Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Atıl Aşıcı bizlerle konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sizlerle bu Yırca zeytinlerinin değerini, daha doğrusu ekonomi içindeki yerini biraz anlamaya çalışacağız ama aynı zamanda Buğday Derneği'nden Mehmet Gürmen de geçtiğimiz hafta sonu bölgedeydi. Sizle sohbetimize başlamadan önce, önce bir ona dönelim. Telefon attığımızın ucunda ve Yırca'daki son gelişmeleri alalım. Mehmet merhaba. Merhabalar Bora. Ee, geçtiğimiz hafta sen e, Yırca'daydın hem e, oradaki köylülerle konuşma şansın oldu hem de bölgeyi e, yakından gözme fırsatın oldu. E, bize oradaki e, mücadelenin hem hukuki boyutu hem de oradaki hava hakkında bir e, son bilgileri verebilir misin? Evet teşekkürler. Ee, dediğin gibi cumartesi günü bir fidan dikim etkinliği ve köylüyle dayanışma etkinliği kapsamında bölgedeydik arkadaşlarımızla. Şimdi tabii sen de bahsettin sıkıntılı bir durum var ee, ciddi bir katliam yaşanmış ee, hani bir fil içinde olunca daha da yakından görüyorsunuz ee, durum şu anda şu şekilde ee, ağaçların tamamı kesilmiş birkaç yüz dönümlük bir alandan bahsediyoruz ee, fakat ağaçları şirket e, kaldırmak istemiş. Köylüler hani hukuki olarak bir bilirkişi getirip bu durumu tespit ettirmek ve karşı dava hakları saklı olması sebebiyle ağaçların kaldırılmasına izin vermemişler. Hı hı. Ve maalesef bir hani zeytin ağacı mezarlığında yürür gibi hissediyorsunuz. Epey sıkıcı tabii işin o boyutu. Görüntülerde de görülüyor. Zeytinleri üzerindeyken yapılan bir kesimden bahsediyoruz Zeytinler bu arada. Zeytinler üzerinde evet. yani Daha hasat dönemine bir iki hafta olan bir süreçte yaşanıyor tabii bu. Bazı zeytinler hasat ediliyor erken olgunlaşanlar. Yani o da acı bir manzara tabii. Yani biz gittiğimizde bir yandan hasat işlemleri devam ediyordu. Bir yandan köylünün bizi ağırlamayla ilgili çabası, özverisi vardı. Yani şunu söyleyebilirim. Zeytinin hani oradaki ana geçim kaynağı olduğunu ben bu kadar tabii bilmiyordum. Yani gittiğimizde öğrendik, sohbet ettiğimizde köy kadınlarıyla, muhtarla, ileri gelenlerle. Zeytin ve zeyti üzerine geçinen bir köy Yırca. E, fakat maalesef konum itibariyle e, tam Soma'nın e, karşısındaki ovanın köşesinde sıkıntılı bir bölgede zeytinlik alanda eski mevcut termik santralin hemen yanında bir arazi e, yani özetle Kolim firmasının ihale e, ihaleyle aldığı üzümünü e, zeytinini toplamak üzere ihaleyle aldığı bir arazi ve bitişiğindeki Köylülere ait kamulaştırma kararı çıkan ama henüz acele kamulaştırması gerçekleşmeden kesilen bir arazi var, zeytaneli kesilen bir arazi var. Danıştay hani şu anki durumda ikisi içinde yani hem termik santral projesi için hem acele acele kamulaştırma kararı için yürütmeyi durdurma kararı verdi ve hani gerekçeli kararında danıştay bunu zaten şey olarak söylüyor, buna itiraz da mümkün değildir diyor. Ee, hani baktığımızda gerekçeli kararda bununla ilgili olarak da zeytincilik yasasını mevcut zeytincilik yasasını e, o sebep olarak gösteriyor. Hı hı. Ee, yani özetle tabi sıkıntılı bir durum yaşanmış ama biz köyle dayanışma e, adına sembolik fidan dikimimiz oldu. Daha önce de fidanlar dikilmişti. Sürekli desteğine ihtiyacı var o bölge köylüsünün. E, yani bakış açıları idealist köylünün. Buradaki zeytinin değerini biliyorlar, ee, doğanın değerini biliyorlar, burada hayatta kalmanın ona bağlı olduğunu biliyorlar biraz. Sıkıntıları var ama mutları da çok fazla. Dediğim gibi zeytincilik yasası sanırım hukuki olarak bunun çözümüne büyük rol oynayacak şu anda gündemde. Ee, onun üzerinden bir hukuki mücadele başlatmaya hazırlanıyorlar. Şu anki durum bu şekilde özetle. Evet orada olmanın da tabii e, önemi var. E, senin de ayağına sağlık diyelim. E, ve aslında duyurmuş da olalım. E, i̇nternetten de seslerini duyurmaya çalışıyorlar sosyal medya üzerinden. E, kapıları her zaman e, açık hem bölgeyi görmek hem de onlarla oturup e, konuşmak için. E, çok teşekkür evet, ediyoruz. Mutlaka, Hı -hı. Evet mutlaka bir zeytin fidanı olsa da elinizde olmasa da gidip ziyaret edin. Kapıları açık dediğin gibi dayanışma içerisinde bizleri bekliyor oradaki köylü. Oldu. Verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Mehmet. Ee, yakın zamanda da gideceksin. Belki senden yeni haberler için önümüzdeki programlarda da e, seninle bağlantı kurabilirsin. Mutlaka. Kolay teşekkür ederiz. Doğru. Evet. Bölgedeki son durumu Buğday Derneği'nden Mehmet Gürmen'den aldık. E, doçent Doktor Ahmet Asıl Aşıcı e, bizlerle. E, şimdi Son durumun ne olduğunu duyduk ama biraz da buraya gelen e, yoldan bahsetmek istiyorum. Açıkçası benim aklıma şu soru geliyor, e, bir yeni yazınız da var, e, orada da bahsetmişsiniz. Aslında bu olay e, vicdanına biraz dokundu insanların. E, bunda belki e, o Yırıcaköy Muhtarı'nın televizyonda yaptığı bir konuşmanın da etkisi olabilir. Orada bir soru sormuştu e, aslında şirket yetkililerine ama belki de hepimize. E, o zeytin dile gelip beni niye kestiniz diye sorarsa ne olacak e, demişti. Ee, bu soru bugüne kadar aslında hep hukuki olarak belki de e, konuşuldu ama ben biraz şunu anlamak istiyorum. biz e, Yırca'daki bir zeytin ağacı e, nasıl oluyor da yerin altındaki kömür uğruna e, feda edilebilecek bir noktaya geliyor? Yani bunu bu ekonomik e, sistem içerisinde nasıl açıklayabiliriz? Ee, yani bu soruyu hakim iktisat anlayışından bağımsız olarak düşünemiyoruz e, açıkçası. Biz üniversitede birinci sınıf öğrencilerine iktisadı tanımlarken şöyle... ...bir hayli eksikliği olan bir tanım yapıyoruz. İşte kaynaklarımız kıt... ...insan ihtiyaçları ise sonsuz... ...dolayısıyla... ...ekonomik, e, ekonomi bilimi... ...işte bu e, kıt kaynakları... ...sınırsız insan ihtiyaçlarına... ...bağdaştırılmasının... ...bilimi olarak adlandırıyoruz. Bir kere hani bu sorunlu bir e, tanım... ...insan ihtiyaçları... ...sınırsız... ...değil. İnsan ihtiyaçları... ...hani... E, bu piyasa sistemini merkezine alan ülkelere baktığınızda orada bile hani tüketimle mutluluk arasında doğrusal bir ilişki yok. Belirli bir geliri açtığınızda insanlar daha mutlu olmuyor. Aksine işte bu tüketimin ve üretimin yaratmış olduğu dışsallıklardan ötürü artan kirlilik, işte yoğunluk, stres dolayısıyla mutluluklarında bir azalma görülüyor. Dolayısıyla bu... E, diyelim üretimle tüketim arasında ortaya çıkan dışsallıkları göz ardı ettiğinizde elinizdeki kaynakları da en çok para getirecek biçimde kullanma gerekliliği kendini dayatmaya başlıyor. İşte bir araziniz var. E, bu arazide tarım yapıyorsunuz. Tarımdan sağlayabileceğiniz para belli. Fakat o araziyi bir şekilde imara da açabilirsiniz. İmara açtığınızda oraya dikeceğiniz bina... Neticesinde kazanacağınız para belli. Bu ikisini karşılaştırdığınızda aslında o ekonomik işleyişin ortaya çıkarttığı fiyatlar e, oraya ne yapılacağını belirliyor. Yani Türkiye'de ekonomik işleyiş öyle bir bozuldu ki fiyat sistemi öyle bir bozuldu ki artık tarımdan para kazanmanın imkanı kalmadı. E, dolayısıyla tarım arazileri teker teker imara açılıyor. İşte kamulaştırılıp e, üzerlerine termik santraller yapılıyor. Dolayısıyla bu biraz e, Türkiye'deki bozuk ekonomik e, yapıdan kaynaklanan bir durum. Hı hı. O, e, aslında e, olayın kendisine baktığımızda biz kendimizi e, bir anda zeytinle kömürün ekonomik değerini karşılaştırıyor. ...halde buluyoruz ama... ...esas sorun bence burada tek boyuta indirgenmesi. Yani bir ekonomiklik... ...üzerinden bakılıyor ve bu ekonomikliğin de... ...aslında tek şeyi karlı mı... ...değil mi? Ve... Toplumun tamamı için olsa belki bu yine bir şimdi neticede anlaşılabilir ama sonuçta burada e, bir şirketin e, ondan bir kar edip elde edemeyeceğine bakılarak veriyor çoğu kararlar. Az önce Mehmet Gürmen de söyledi bu zeytin e, hakkındaki bir kanun tasarısı var e, şu an sanayi komisyonunda henüz genel kurulu alınmadı ama bunun e, özetinde de aslında bu karşımıza çıkıyor izninizle bunu bir okumak istiyorum. Ee, mevcut e, yönetmelikte zeytinliklerin yakınına herhangi bir şekilde e, bir sanayi tesisi, zeytinyağı işleme tesisi dışında herhangi bir şey kurulamıyor zeytinlerin gelişimini engelleyeceği düşüncesiyle. Ama yapılacak kanun tasarısı eğer geçerse e, madencilik, doğalgaz, petrole dönülük yatırımlar, e, enerji yatırımları e, aslında yapılabilir hale gelecek. Ve şöyle tamamlanıyor özet, zeytin sahasının vasfını kaybedip kaybetmediği, ya da diğer faaliyetlere göre nispeten daha az faydalı olup olmadığını tespiti hususunda Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın yetkilendirmesini düzenlemektedir. Nispeten daha az faydalı olduğuna demek ki karar verebiliyor biridir zeytinin. Şimdi ben aslında zeytinin ve enerji üretiminin biraz sürdürülebilirlik açısından karşılaştırmasını yapmak istiyorum. Üç boyutta yani ekolojik, ekonomik ve e, toplumsal boyutuyla. Bunu biraz konuşabilir miyiz? Yani bir zeytin üretimiyle e, bir enerji termik santrı ve madenin e, bir karşılaştırmasını yapabilir miyiz? Şimdi e, ekonomi politikalarında yani hükümetin uyguladığı politikalar konusunda e, bir değerlendirme yapacaksak yani bu salt ekonomik kriterler üzerinden olmamalı. E, faaliyetlerin sürdürülebilir olması esastır hani sizin de dediğiniz gibi ve sürdürülebilir de üç e, ayak üzerinde yükseliyor. Ekonomik e, yapacağınız faaliyetin ekonomik olarak sürdürülebilir olması lazım. Aynı zamanda ekolojik olarak sürdürülebilir olması lazım. Aynı zamanda toplumsal olarak da sürdürülebilir olması lazım. Şimdi Türkiye'nin ekonomi büyüme politikalarına baktığımızda bu üç sürdürülebilirlik e, kriterinin hiçbirini sağlamadığını görüyoruz. Yani şu e, işte hepimizin gözlerini kamaştığı. Trans vizyon 2023 hedeflerine bir bakarsanız işte Türkiye 2023 yılında e, 10. büyük ekonomi olmak istiyor dünyada. Kişi başına düşen geliri 10 bin dolardan 25 bin dolara çıkarmayı hedefliyor ve demir çelik gibi bir takım sektörlerde e, dünya lideri olma hevesinde e, bu politikalar hiçbir anlamda sürdürülebilir değil. Hani ben bunu bir yazımda şey olarak sürmüştüm. Ee, Finlandiya gibi bir ülke portakal üretiminde dünya lideri olması ne kadar mümkünse... ...Türkiye'nin de demir-çelik gibi bir e, alanda, bir sektörde dünya lideri olabilmesi o kadar mümkün. Şimdi biz bu kadar enerjiye niye ihtiyaç duyuyoruz? İşte niye Soma'da insanları e, Maden madenlere yani. itiyoruz... Bir zamanlar Soma hani e, tarım arazileri son derece zengin Hı -hı. olan bir alan. Soma'da ölen madencilere baktığınızda bir zamanlar e, ya kendileri ya da anne babaları işte çiftçi olan Hı -hı. insanlardan Hı -hı. bahsediyoruz. Bu insanlar boş yere e, madene inmediler. Bir yerde madene itildiler. Çünkü tarımdan e, geçinemedikleri için başka alanlara e, da istihdam bulma e, zorunluluğun... Doğmuş oldu. Doğmuş oldu. Çünkü farklı teşviklerle aslında tek yol o olarak evet. bırakıldı. Evet. Yani şimdi Soma'da bu kadar kömür ürettik. İşte Yirca'da zeytinleri kestik. Üzerine termik santral yapmak istiyoruz. Bunların hepsi Vizyon 2023 hedeflerinden bağımsız değil. Türkiye e, bu bozuk ekonomik yapı altında bu hedeflere ulaşmak için önüne gelen her türlü ne diyelim e, karşısına çıkan her türlü engeli hükümet e, birer birer ortadan kaldırmakta hiçbir beis görmüyor. İşte bu bugün zeytin yasası ama dün sulak alanlar yönetmeliydi. Hı hı. Sulak alanlar bir bundan bir yıl önce 3. Havalimanı'nın yapımına engel olduğu düşünül. E, sulak alanlar yönetmeliği... Çünkü bildiğiniz gibi 3 Havalimanı işte İstanbul'un e, tatlı su rezervlerinin olduğu bir alan e, bu e, engel olarak karşısına çıktığında hükümetin yaptığı ilk şey e, proje iptal etmek yerine yönetmelikleri değiştirmek işte e, yani bu sistematik bir biçimde karşımıza çıkıyor. Hı hı. bu sürdürülemez yapıyı, daki inat diyelim e, madenleri de denetimsiz bırakmak zorunda bırakıyor hükümeti e, madenleri de etkin bir şekilde denetleyemiyor çünkü denetlese o madenler kapanacak o madenler kapandığında kömür üretilmeyecek kömür üretilmediğinde de işte elektrik üretilmeyecek sormamız gereken soru şu aslında yani Türkiye'nin bu kadar enerji ihtiyacı var mı yok mu? Türkiye'nin bu kadar enerjiye ihtiyacı yok. Evet, onu benim o, yeni evet. sorum olacaktı. Yani bir e, büyüme uğruna bunların yapıldığını görüyoruz ve her yerde de duyuyoruz. Herhangi bir şekilde siz bir şeye karşı çıktığınızda bugün büyüme karşıtı olmakla sanki bu bir hakaretmiş gibi ya da çok yanlış bir şeymiş gibi kalkınma karşıtı olmakla hemen yaftalanıyorsunuz ve suçlanıyorsunuz ve hani bütün tartışma sanki bitmiş gibi oluyor. Ama aslında bu büyümenin ve enerji ihtiyacının gerçekten neden kaynaklandığını anlamamız ve sorgulamamız gerekiyor. Sizce gerçekten bu büyüme ne için ve bu gerçek bir hedef mi? Yani... E Türkiye büyümek istiyor. Halk daha hani e, şimdi kalkınma tartışmasını bir kenara koyarsak bu kadar enerji üretmeden de e, benzer milli gelirlere ulaşabilmek mümkün. Hı -hı. Daha az enerji kullanarak. Ama bunun için iyi bir planlama yapmanız gerekiyor. Bu sektörler eliyle büyümek isterseniz işte bunun maliyeti belli. Enerji üretmeniz gerekiyor ama... Başka sektörler de var. Dünyada bunu becerebilen ülkeler de var. Çok daha az enerjiyle, çok daha fazla gayri safi milli hasıla üretebilen ülkeler de e, mevcut. Türkiye bu kadar enerjiyi, bu kadar elektriği... ...iki tane sektörü ayakta tutmak için kullanıyor. Demir, çelik ve çimento. İşte bu inşaata dayalı büyüme politikaları dediğimiz şey de tam bu. Hı hı. Bu politikalarda ısrar ettiğinizde... ...müthiş bir enerji ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ama ne var ki Türkiye enerjide dışa mahkum... Ee, ...bu da dış açığa sebep oluyor, cari açığa sebep oluyor. Cari açığı kapatmak istediğinizde de aklınıza gelen şey... ...tabii ki yerli kömür kaynaklarını kullanmak. Ee, dolayısıyla... Ee, 10. kalkınma planına baktığınızda yeni işte e, yatırım teşvik yasasına falan filan baktığınızda e, kömür madenciliği ve kömür yerli kömürle e, elektrik üretimi termik santrallerde elektrik üretimi bunlar e, teşvik edilen sektörler e, olarak karşımıza çıkıyor. Evet yani önümde de bir metin var bir e, dergiden burada Türkiye ekonomisinin yüksek ve istikrarlı büyüyebilmesi için mümkün olan bütün yerli kaynakların enerji üretimi amacıyla değerlendirilmesi öncelikli husus olarak görülürken diye devam etmiş. Ve 2013 yılında 23 e, pardon 32 milyar kilovat saat olarak gerçekleşen yerli kömür kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin 2018 yılında 57 milyar kilovat saate çıkarılması ve plan döneminde 10.000 bin megavatlık ilave hidrolik kapasitesinin devreye alınması öngörülüyor. Yani kabaca her ikisinde de hem hidrolik santrallerde hem lignit kaynaklı termik santrallerde beş yıl içinde bir ikiye katlama öngören bir plandan bahsediyoruz aslında burada. Bunun biraz sonuçlarını anlamamız gerekiyor. Şimdi şunu merak ettim ben her zaman onu bu Yırca örneğini gördüğümde. Ben Yırcalı bir köylüyüm. Zeytinden paramı kazanıyorum. Daha sonra çeşitli politikalar sebebiyle o zeytin ağaçları gidiyor ve ben kömürden ya madende çalışıyorum ya termik santralde çalışıyorum ama aslında benim benim kuşaklarca taşıdığım o bölgeyle bağlantılı bir bilgi birikimi var. Ben kömür santralinde bir iki kuşak çalıştığımda bu bilgi birikiminin tamamını aslında eritmiş oluyorum çünkü hiç ihtiyacım olmayan bir bilgi haline geliyor bu. Peki bunu gerçekten bu sistem bir görmüyor mu ve onun dışında yani bunu nasıl yerine ikame edebileceğini düşünüyor? Bu? bu çeşitli toplumsal kısmına da hiç bakılıyor mu bunu? Yani bu hesaplamalar tabii ki hep para para cinsinden yapılıyor. Ee, işte elektriği fiyatlandırabilirsiniz, zeytini fiyatlandırabilirsiniz ama bilgi birikimini e, fiyatlandıramazsınız. Fiyatlandıramadığınız için de göz ardı ediyorsunuz. Hı hı. Oysa dediğiniz çok doğru. Yani bu e, gıda önümüzdeki yüzyılın e, çok önemli bir e, konusu olarak karşımıza hı hı. duruyor. Yani işte içlerinde yüzlerce e, uluslararası saygınlığı olan bilim insanlarının e, yazmış olduğu İklim değişikliği e, panelinin raporuna baktığınızda son rapora baktığınızda e, iklim değişikliği sonucunda tarım üretiminin düşeceği, hı hı. tarım üretiminin düşmesiyle beraber gıda fiyatlarının inanılmaz derecede artacağı dolayısıyla insanların mutfak masrafları artmasıyla beraber dünya nüfusunu yaklaşık yüzde yirmisine yakın bir bölümünün yoksulluk sınırının altına itileceği hı hı. öngörülüyor. Bu dünya için böyle Türkiye iklim değişikliğinden çok daha fazla Sert etkilenebilecek etkilene. bir ülke olarak gösterilmekte. Türkiye'de bu, dolayısıyla Türkiye gıdasını korumalı. Bırakın hani zeytin yasasını esnekleştirmeyi, tarım alanlarını, imara açmış olduğu tarım arazilerini tekrar tarım arazisi olarak e, kullanmaya başlamalı. Tam tersine... Evet, sayılar da çok ürkütücü. E, 5 milyon hektarlık bir kayıptan bahsediliyor. Son 30 sene içerisinde. E, bunun da farkında olup kamu spotları vesaire dönüyor televizyonlarda ama e, o kamu spotu bilip haberlere bağlandığınızda Verimli bir zeytinlik alanının bir termik santral yüzünden yerle bir edildiğini görüyorsunuz. Bunların da tabii çeliştiğini görmek çok zor değil. E, tabii tablo karamsar gibi gözüküyor ama şimdi bunu tersine çevirmek için hem bireyler olarak hem de e, yani neler talep ederek bunu tersine çevirebileceğimizi programın sonuna gelirken konuşmak istiyorum. Biz hem bireyler olarak yani nasıl bir ekonomi talep edeceğiz ya da günlük hayatımızda ne gibi şeylerle değişiklik yaparak bunu destekleyeceğiz? Şimdi bu yani zor bir soru aslında. Bireyler olarak elimizde kalan tek özgürlük... ...işte market raflarından ürün seçme olarak kaldı. Ne iş hayatımızı seçebiliyoruz, hangi işte çalışacağımızı... ...ne diyelim içinde yaşadığımız şehirdeki imar değişiklikleri, düzenlemeler... Bizim hayatımızı etkileyen birçok konu e, o fetişleştirilen piyasa sistemi tarafından e, karar veriliyor. Kimse bize sormuyor aslında. Kimse bize sormuyor. İşte piyasanın gerekleri böyle. E, i̇şte dolayısıyla bu mantık bizi ne bileyim İstanbul'un Taksim'in göbeğindeki işte, tek yeşil alan olan e, bir parkın kesilip hı hı. E, bir AVM rezidans... ...yapılması olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bunlara... ...bu piyasa sisteminin... ...aslında... ...insanlığı getirdiği... ...nokta diyelim. Dolayısıyla bireyler olarak yapabileceğimiz... ...şeyler... ...aslında bir anlamda çok kısıtlı, aslında... Bir yandan da e, bir hayli fazla e, piyasa sistemini geriletmemiz gerekiyor. Yani e, piyasa sistemi dışında ekonomik örgütlenmeleri Hı -hı. E, başarabiliyor olmamız gerekiyor. Burada da enerji kooperatifleri Ortaya çıkıyor. Burada üretici tüketici kooperatifleri ortaya çıkıyor. Hı hı. Şimdi enerji kooperatifleri dediğim şey bir grup insanın bir araya gelerek işte belli bir para koyarak kendi enerjisini kendi üretmesi. Üretici tüketici kooperatifleri dediğimiz şey de işte üretici ile tüketici arasındaki aracıları ortadan kaldırıp hem üreticilere hakkaniyetli bir fiyat sunabilmek hem de tüketicilerin daha kaliteli daha ucuza daha sağlıklı ürünler alabilmesini. E, ...sağlayan bir örgütlenme. Piyasa sisteminde bu... E, ...oldukça ne bileyim... ...hepimizin hakkının sömürüldüğü... ...doğanın, hmm. emeğin haklarının sömürüldüğü... ...bir şekilde yapılıyor. Aslında bu mesafe kısalmasına biz de çok e, önem veriyoruz. Bir, aslında yeterince şeffaf olmadığı her zaman... ...söyleniyor. Benim aklıma hep şu geliyor... ...yani biz evde... E, ...herhangi bir elektrikli alet olsun... ...bunu kullanırken bize sorulsa bu düğmeye bastığın anda Yırca'daki bir zeytin ağacı aslında yere düşecek. Çünkü baktığımızda totalde bir elektrik talebinden bahsediyoruz. Ya da süpermarkete gidip bir gıda aldığımda bunun için şu miktarda kimyasal toprağa bırakılacak. Bundan haberin var mı diye aslında bu şeffaflık sağlansa belki çoğumuzun vermeyeceği kararları bu uzak mesafeli piyasa sistemi yüzünden veriyor oluyoruz. dedik Dediğiniz alternatifler bu şeffaflığı da aslında getirecek, daha demokratikleştirecek. Evet. Bir de şey konusu var tabii ki yani yerel yönetimlerin e, merkezi yönetim karşısındaki güçsüzlüğü konusu da e, burada önemli. E, Yırca'daki bir adam niye hayatı mahvolsun ki Türkiye işte bu şekilde büyümek, büyümek zorunda, zorunda diye. diye. E, bütün bunların e, işte yerel yönetimlerin güçlenmesiyle beraber e, insanlar yaşadıkları bölgede alınan kararlara e, ne kadar... ...etkin bir şekilde katılabilirse... E, ...bu tür sorunların da... E, ...ben daha az yaşanacağını düşünüyorum. Evet, e, öyle umalım. Çünkü bu yırca aslında tek bir örnek değil bu... ...bahsettiğimiz sistem içerisinde. E, bugün hukuksuz olan bir e, durum... ...bunun üzerinden tartışılan bir durum. Az önce bahsettiğimiz zeytinle e, ilgili... ...kanun tasarısının geçmesi halinde... E, ...sanki çok doğru bir şeymiş gibi... Ha, ...o zaman hukuka bir aykırılık yok diye... ...sanki kabul edilecekmiş gibi bir e, algı oluyor... Ama sizinle sohbetimiz sonucunda bunun ekonomik nedenlerini de biraz irdelemiş ve görmüş olduk. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, aslında Biraz da böyle bunu bir dosya haline getirmek istiyoruz. O yüzden önümüzdeki hafta eğer bir aksilik olmazsa yereldeki bu güzel örneklerden de bahsetmek için Mustafa Alper Ülgen'le bir konu konuşacağız. Buğday Derneği'nden yereldeki ekonomiyle ilgili çalışmalarından bahsetme imkanı olacak. Ancak bu hafta bize ayrılan süre burada bitiyor. Ben her hafta olduğu gibi sizleri pazarlarımızı duyurarak kapatmak istiyorum. %100 ekolojik pazarlarımız Cuma günü Bakırköy'de. Cumartesi günü Şişli, Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Küçükçekmece ve Kartal'da kuruluyor olacak. Siz de daha kısa mesafeden e, üreticiyle daha yakın olduğunuz e, bir alışveriş için, gıda alışverişiniz için e, bu pazarlara gelebilirsiniz. E, çok teşekkür ediyorum. E, Volkan Ağır'a da e, teşekkürler bu arada. E, teknik Masa'da bana yardımcı olan. E, önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.